su Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün dinleyicilerimizi ve bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Bu iman kelimesini koruyarak muhafaza ediyoruz. İşte bu koruma meselesinde salih ameller devreye girer ama yine de bu kişi biz doğruları anlatmak durumundayız. Emirleri tutmasa da yasaklardan kaçmasa da bak şimdi Yani ne demek? Ehli sünnete göre konuşmak durumundayız Hiçbir namaz kılmasa da Alnını secdeye koymasa da Oruç tutmasa da Hacca gitmese de zekat vermese Bak neler konuşuyoruz değil mi? Peki yasaklardan kaçmasa da bu ne demek? İçki içse de kumar oynasa da zina yapsa da yalan konuşsa da Say say say say say E ne olur? Allah'ın emirlerinin farz olduğuna inan inanır Ama tembelliğinden gevşekliğinden yapmaz Efendim, Allah'ın yasaklarının haram olduğuna, Allah Teala'nın bunları yasak ettiğine inanır. Ama nefsine uyar, dayanamaz, bunlara düşer. Bir durumda ise, biz buna kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bize göre iman şart nedir? Kalple tasdik, dille ikrar. Amel, imandan bir cüz değildir. El-Hüsnet itikadımıza göre bizim, amel imandan bir cüz değildir. Yani dolayısıyla, bir insan namazın farz olduğuna, İnanarak namaz kılmasa da inandığı için mümindir. Ama bir insan namaz kılsa da namazın farziyetine inanmazsa mümin değildir. Çünkü inanç beyinde biter. Kalpte biter. Zihinde biter. Uzuvlara hiçbir şey yansımaya da bilir. Dille ikrar bile e, tabii ki bir zoru yoksa mutlaka şarttır ama dilsizde ikrar bile söz konusu değildir. Çünkü dilsiz nasıl konuşacaktır? Dolayısıyla bütün mesele kalpte biter. İnanç mekanizması Tastik, doğrulama, bu böyledir kararını verme, beyinde biter. Ne kadar kolay şimdi görüyor musunuz? Takvanın birinci basamağı, efendi Hazretimiz buna ne kadar önem veriyordu, nasıl anlatıyordu? Neden? insanlara zor gelmesin diye. Çünkü adam şimdi, ya namaz, oruç, hat, zekat, işte ibadetler, şununla ben dayanamam, yapamam derken, ya bari iman et gel, gel kardeşim bir şey söylemiyoruz, gel buyur. Ne var? E bari inanma bazında, Beyin olarak, fikir olarak, kalp olarak, bak Allah var, kitapları var, peygamberleri var, ahiret var, öleceğiz, dirileceğiz, evet, ahirette zarar verecek şeyler var, fayda verecek şeyler var, bunları, inan bunlara, tamam inandım, İşte işte, o zaman ak akıl neyi emreder, tabii ki, kar getirecek şeyleri yapmayı, zarar getireceklerin sakınmayı emreder. Ama tabii insan bazı kere aklına göre hareket edemez, hislerine göre, duyularına göre, nefsine göre, şeytana göre hareket edebilir, ama... Biz ona diyoruz ki bunu muhal gibi görme, imkansız gibi görme, çok zor bir şey gibi görme. Hiç olmasa gel birinci basamağa adımını at. Dolayısıyla yani hakikaten özellikle de bizim efendilerimiz çok sıkı olarak e, tanınır bu yolda tabii çok mutaassiptir hakikaten. Ama mübarek insan bütün insanlığın kurtuluşunu düşündüğü için adama ya ne yapıyorsan yap, gel iman et. Hangi günah işliyorsan tamam ve bırakamıyorum ve bırakma canım. E öyle denir mi? Yahu denmez mi canım? Hiç olmazsa iman etsin kardeşim. Müşrik mi olsun? Dinsiz mi olsun? Canım? Ne yapalım? Gel. Namazın farz olduğuna inan. Orucun farz olduğuna inan. Haccın farz olduğuna inan. Zekata inan. İçki, kumar, faiz, fuhuş bunlara haram olduğuna inan. E bir şey yapamıyorum. Ya yapamasan da gel be kardeşim. Bir dinle, bir anla, bir inan ya. Ha birinci basamağı da attın mı? Takvanın ilk basamağındasın. Yani ne demek? Müvekkat azap için konuşamıyoruz. Yani bir zaman için günahların miktarınca yanar mısın, yanmaz mısın? Orada da kesin bir şey sünnete göre konuşamıyoruz. Ama eğer bu imanını koruyarak ölebilirsen şartını koşmak durumundayız. Çünkü neden? İmanda muteber olan son nefestir. İnsan 70 sene, 80 sene Müslüman yaşayıp son anlarında kafir ölebilir. İnsan 90 sene kafir yaşayıp son anlarında mümin ölebilir. Son anlarında derken hepten ahireti gördüğünde yani melekleri gördüğünde yaptığı iman muteber değildir ama yani ölümüne yakın zamanlarında dönüş yapabilir ve yapanları da görüyoruz. E demek ki eğer bu inancı muhafaza ederek ölebilirsen biz sana kafir demiyoruz, Müslüman diyoruz ve ahirette durumun ne olur? Durumun ne olur? Ben bilmiyorum ki benim durumum ne olur senin durumunu söyleyeyim ama Ehl-i Sünnet itikadını söylüyorum sana. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْ بِهْ فَا اَمْرُهُ مُفَوَضُ Tevbe edersen zaten kabul olursun, affolursun, günahlarında sevaba dönmüş olur. Ha tevbe de edemeden, o günahlara ısrar ederken ve o emirleri terk etme vaziyetindeyken ölüm gelip çatmış olabilir. Bu büyük bir tehlikedir, çok büyük bir tehlikedir Allah muhafaza etsin. Ama inanç korunduysa, iman korunduysa, tasdik korunduysa, birinci basamakta kalınabildiyse, tutunabildiyse insan, hiçbir tevbesiz dahi Allah'ın zurna çıksa yine de Allah ona kesin azap edecek denemez. Çünkü onun işi Allah'a asmarlanmıştır diyoruz. İsterse azap eder, isterse affeder. Ama azap ederse de ne diyoruz? Sonsuz azap etmez. Günah miktarı yanabilir. Bazı günahlarından geçebilir. Bazı günahlarına azap eder. Bütün günahlarını da affedebilir. İnallahi yagfiruz zunub ve cemia. Allah topluca bütün günahları affedebilir. Şirk dışında, imansızlık dışında. Bazdan affedip bazılarına ceza verebilir. Efendim. Bazı dostlarının şefaatine mazar kılabilir. Kabirde mahşerde çektirdiği sıkıntıları, musibetleri Rabbimiz Tebarek ve Teala kefaret sayabilir, kulu cehenneme gitmesin diye önceden bazı şeyler çektirerek efendim, o imanla onu cennete sokabilir. İlk giren zümreyle ama tabii ki amelsiz yani namazsız, oruçsuz, açsız zekatsız, emirleri tutmadan, yasaklardan, kaçmadan da böyle bir elini kolunu sallayaraktan hesapsız azapsız cennete girmek pek duyulmamıştır yani. Kitaplarda, rivayetlerde de böyle pek eşi benzerine rastlanmamıştır ama... Yine de elifmet itikadı neye dayanıyor? Allah'a hiçbir şey vacip değildir. Kimse Allah bunu böyle yapacak diyemez. Yapmalıdır diyemez. Yapmazsa olmaz diyemez. Vecizuleka bu ale's sagira ulafu anil kebira diyor. Ehl-i sünnet itikat metinlerimiz. Küçük günaha azap edebilir, büyük günahı affedebilir. İcabında namereme bakmaktan bir adama azap edebilir, öbürünün de zina suçunu affedebilir. Yani burada kimse Allah müdahale edip de bu nasıl iştir? diyemez. La üssülü amma yaptığından sorumlu tutulamayan tek zat odur. Hepimiz sorumluyuz. Mesul durumdayız. Onun için tabi ki Rabbimiz tebh-i te ne yapacağını ne yapmayacağını, kime ne yapacağını, hangi ne karşılıkta bulunacağını da beyan etmiştir. Şimdi fal açar gibi, fal bakar gibi yani efendim ne olacak acaba falan diye hepten de bir muamma söz konusu değildir. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de her şeyin karşılığını beyan etmiştir. Onun için biz buna iman ederek hareket etmeliyiz. Ama ne dediğimi anlayabildiniz mi acaba? muvakkat geçici azaptan belki kurtaramaz yani sırf imanla kuru kuruya bir imanla sadece la ilahe illallah muhammedur rasulullah sözüyle ölebilen, ölebilen tabii. yani yaşaması lazım yaşadığı sürece onu koruyabilmesi lazım son nefesten geçirebilmesi lazım tabii. o bir çok önemli bir geçittir e, tabii amel etmeyenler için de çok tehlikeli bir geçittir ama oladabilir mümkündür vuku var yani muhalden bahsetmiyoruz o zaman bu kişiye mümin diyoruz ve takvanın birinci basamağında ahirete çıkmış bulunuyor. Bu yüzden kendine ahirette zarar verecek şeylerden korunmuş oluyor birinci anlamda. Ne anlamda? Ebedi azaptan korunma anlamında. Yani bu insan imanını kurtardığı için hiç kimse ne kadar da günah olsa bu kişinin hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir alim bu ebedi cehennemde kalacak fetvasını veremez. Verirse kendi cennete giremez. Çünkü Kur'an'la sünnetle çatışmış olur. İmanlı ölen cehennemde ebedi kalmayacaktır. Çünkü imanın karşılığını görecektir, cennete girecektir. Hiçbir amel olmasa da iman en büyük karşılıktır. İman en büyük mükafat isteyen bir fazilettir, meziyettir. Bütün amellerin kabulü imana bağlıdır. Adam imanını kurtarabilmiştir, imanını koruyabilmiştir. Hele ki amel salih işlemeden imanını koruyabilmek daha da zor iştir. Bu itibarla bu kişi... Sonunda, eninde sonunda, eninde sonunda derken, mutlaka cehennemde bu adam binlerce sene yanar. O mutlaka lafı yanlıştır. Yanabilir denebilir. Ama yine de inşallah kalmıştır. Denmelidir. Ama tabii ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve hadislerde de Müslümanlardan da cehenneme girecekler. Günahların cezanı çekecekler olduğu bildirildiğine göre. Ve cehenneme hiçbir Müslüman zerre kadar imanı olan cehenneme girmez denemez. Ama cehennemde kalmaz denir. Mutlaka çıkacaktır denir. Onun birinci basamakta, takvanın birinci basamağında sadece ne var? Kuru kuruya, mücerret, soyut bir iman ve tasdik ve inanç var. Ama amel noktasında hiçbir kıpırdanma yok. Yine de iman var diyoruz. Yani bunu o kadar uçuk kaçık bir misal verecek olursak yani, son noktadan, zirveden bir örnek size verecek olursak ki artık o kadar anlayın ki yani, hiç ondan sonra üzerine konuşmak gerekmesin. Tabi mektubattan İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin verdiği bir misal çok da açık. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin e, başına gelen bir suale e, efendim, cevabında adam geliyor Ebu Hanife radıyallahu anh'ın ilim meclisine İmam-ı Muhammedler, i̇mam Yusuflar, i̇mam Züferler bütün müstehidler onun talebesi yani. Ya İmam diyor bir adamdan, adamın durumundan soruyorum. Bu adam babasını öldürmüştür. Öz babasını öldürmüştür. Bak normal katil de değil, babasının katilidir. Sonra başını keserek ayırmıştır cesedinden. Ne, nedir bunun da sebebi? Kafatasını oymak için. Bu kadar gaddar ve zalimdir. Kafatasını oymuştur, içine şarap koymuştur. İçkiyi de babasının kafatasında içmiştir. Daha da yetmemiştir. Bir de gidip annesiyle zina etmiştir. İmam-ı Rabbani... Mektubat da bunu söylüyor. İtikatta müstehit bu zat. Ya İmam-ı Azam söylüyor bunu zaten. Esas müstehit o da. İmam-ı Rabbani naklediyor. Dikkat edelim yani. Bizim anlayışımız nedir? Biz öyle önüne gelene gavur demiyoruz. Biz öyle bağnaz değiliz, tutucu değiliz. Biz mertebeleri, basamakları biliyoruz ve o dereceleri, meratibi koruyoruz. İman ne diyoruz size? Sadece beyinle alakalı. Kalple alakalı. Bak, bütün talebeleri dikkatle cevap beklerken, Acaba İmam-ı Azam Efendimiz necek? Ne bu adamın durumu nedir? İmam-ı Azam cevap veriyor. Bu adam, bu yaptığı işlerin hepsinin haram olduğuna, günah olduğuna, Allah tarafından yasak olduğuna, iman ederek, inanarak, tasdik ederek, bile bile bu günahı yaptıysa, bu günahları, günahlar zinciri, bunları işlediyse yine de mümindir, müslimdir, kafir değildir deyince, bütün talebeler o bir sesler yükseliyor. Ne oluyor buyuruyor? Neyi anlamadınız? Anlatayım. Tek tek izah ediyor ayetler ve hadisler ışığında o kişinin kafir olmadığını ispat ediyor. E, tabii zaten imam Azam bu. Ne, neyi ispat edemez ama zaten yanlış ispatta kalkmaz da onun için. Hiçbir günah sahibini dinden çıkartmaz. Yine el-i sünnet itikadının metninden, taftazaniden okuyorum size. ''Vel kebiretü la yukhricul abde minel imani ve la yudhidu fil En büyük günah olsa, günahların en büyük büyüğü olsa, işte şu anlattıklarımdan da daha büyük bir günah herhalde tasavvur edemezsiniz, zihinlerinizde bile canlandıramazsınız ne kadar düşünseniz. Yani şu anlattığımdan daha büyüğü yoktur herhalde. Yine de kulu imandan çıkartmaz, o zaman takvanın birinci basımaniymiş, takvanın ilk mertebesi imanmış. Bu imanı kazanan insanlar ve koruyan koruyan insanlar ta ölünceye kadar muhafaza edebilip imanla çene kapamak nasip olan kullar ne kadar da günahkar olsalar hiç tevbesiz olsalar bir kere bile secdesiz olsalar bir orucu bir zikri bile olmasa artık say da say günahtan istediğini say Efendim emirleri tutmama itibariyle neyi konuşacak olursan konuş. Biz buna inandığı için mümin demek mecburiyetindeyiz. Ve takvanın birinci basamağında görmekteyiz. Ne demek birinci basamağında? Evet ahirete kendine zarar verecek şeylerden sakınmış. Ama ne, ne manada sakınmış? Belki muvakkat azaptan korunamamış. Cehenneme girecek, cezalar çekecek. Ne kadar azaplar çekecek. Kabir azabı, cehennem azabı çekebilir bu. Çünkü çok günahı var. Ama ebedi kalma noktasında. Sonsuz yanıp hiç çıkamama durumunda bir azaptan kendini koruyabilmiş. İmanını kurtarabildiği için. Bundan dolayı ne kadar kolaylık var cehennemde ebedi kalmamak için ne kadar imkanlar var? E şimdi bu dersleri dinlemeyip İslam'dan nasibini almayıp da efendim yarın ahirete Allah muhafaza imansız çıkarak helal haram diyerek harama helal diyerek iman şartlarını ihlal ederek yani inanç noktasında ihlal ederek efendim cehennemde ebedi kalmak ondan sonra fehli ila khurucim min sebil ya rabbi yandık ya rabbi yandık var mı çıkışın bir yolu diye Kur'an-ı Kerim'de cehennemdekilerin dedikleri sözler naklediliyor. Yani bu şekilde feryat fikan etmenin ne manası var ya? Bu kadar kolay ya. Kılını kıpırdatmadan, parmağını kıpırdatmadan ya iman edeceksin kardeşim. Beyninden, kalbinden, aklından, fikrinden inanacaksın. Bunu da mı yapamayacaksın ya? Ne o zaman? Nasıl olacak? Yani yarın ahirette Allah Teala adama soracak. Bu kadar mal verdim, mülk verdim, zekat vermedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın. Şimdi kulum, bütün dünya senin olsaydı ve som altından olsaydı, yerle gök arası dolusu altına mücevhere sahip olsaydın, şu ateşi görüyorsun ya şimdi seni atacağım. Bu ateşten kendini kurtarmak için hepsini fidye olarak verir miydin? Vermez olur muydum ya Rabb'imize? Kur'an-ı Kerim'de bu husus ayetler de çok var yer yüzünün dolusu bir misli de beraberinde. Hepsi onlar için olsa. Leftede bir misliyle Adem kıyam. Kıyamet günü azabı felaketi görünce adam ne diyorum sana yakın tehlikeyi görünce ne vermez? Ya yanacak, göz göre göre atılacak. Hepsini verirler Allah buyurdu. Peki bu söze karşılık Rabbimiz ne bucak? <gülüyor> Kedep de. Yalan söyledin diyecek. Ya Rabbi yalan olur mu hepsi benim olsa verirdim. Tabii varsayayım zaten yok ki. Bir şeysi de yok ama niye yalan söyledin? Biliyor musun Mevla buyuracak. Ne kadır el tüke Eh, benemin Ben senden yeryüzü dolusu altını istememiştim ki. Ben senden efendim yapamayacağın şeyleri istememiştim ki. Çok daha kolay şeyler istemiştim. Febeyde Fe ileşir. Ben sana dedim ki iman şartlarına inan kardeşim, hiçbir şey yapamasan da oturduğun yerde inan dedim sana. Sen illa da tutturdun Allah'a ortak koşacağım. Helal haram diyeceğim. Allah ne karışır? Kur'an ne karışır? Şu ne olur? Bu ne olur? İnkara gittin. E niye inkar ettin ya? Bu kadar kolay bir din gönderdim sana. Takvanı birinci basama ne kadar kolay arkadaşlar. Ne kadar kolay da koruması hiç de kolay değil. Çünkü bina atılmaya, üzerine bina çakılmayan efendim boş temeller zamurur zamanla kendi kendine kapandığı gibi tabii salih ameller olmadan da kuru kuruya iman çok da kolay korunamaz bir şekilde. Efendim kapanmaya yüz tutar Allah muhafaza. Onun için emirleri tutmayıp yasaklardan kaçmadan son nefese kadar takva kelimesini muhafaza etmek, imanla son nefesi bitirebilmek çok zor. Hayatı boyunca zikreden şükreden takva geçinen takva görünen insanların bile çoğunun son nefesinde e, tehlikeye düştüğü kelime-i okuyamadan öldükleri hakkında bunca kıssalar rivayetler okunurken dinlenirken değil mi efendim? İnşallah Allah lillah dememiş adamın da yani sonuna kadar bu işi götürebilmesi. Zordur bak ama zordur başka, imkansızdır başka yani. Yoktur denemez. Onun için birinci basamak iman basamağıdır. Şimdi ikinci basamak, birinci basamak korudu mu? Takva korunma. korunma. Bir korunma sağladı mı? Sağladı. Neden korunma sağladı? Geçici azaptan kurtaramasa da sonsuz azaptan kurtardı. Ama geçici azaptan da imkanı yok kurtaramaz demiyoruz. Ondan da kurtarabilir. Hiç cehenneme uğratmaya da bilir Allah. Ona bir şey demiyoruz biz. O Allah'a kalmış diyoruz. Ama kesin konuştuğumuz ne? İmanla ölen memmatemin ümmeti ile aşdu şeyen dehal el cennet. Allah ortak koşmadan ölebilen ümmetim cennete girdi. Atabine ne var? Direkt mi girdi? Cehennemden çıkıp mı girdi? Neler çekti de mi girdi? Ayrı dava. Ama şirk üzere değil de iman üzere ölebilen cennete girdi. Mekalele hal Allah cennet. Kelimeyi televizyoda okuyan tabi iman şartlarıyla birlikte. Yani inancını koruyan cennete girdi. Bu hadisleri şimdi anladınız mı? Onun için yakru cümlenler mencefi kalbi Zerretin, habbetin min iman. Bir tane kadar, buğday tanesi, ondan aşağı indiriyor, arpa tanesi, ondan aşağı indiriyor, zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, göz görmeyecek kadar ufak zerreler, atomlar kadar bile imanı olan cehennemden çıkacaktır. Şimdi anlaşıldı mı bu kadar hadis-i şerif? Birlikte düşündüğünüz zaman bunların hepsi Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte hadisleridir. Çünkü iman noktasında konuşuyoruz. Dolayısıyla çok sağlam kaynaklara dayanarak konuşmamız gerekiyor. İtikadi konulardan bahsettiğimiz için. Bu itibarla birinci basamak bu. İkinci basamak nedir? Birinci basamakla beraber. Zaten bundan sonraki iki basamak birinci basamak olmadan olmaz. Çünkü imansız İkinci basamağa çıkılmadığından merdiven, merdiven basamak basamak demişler. Yani birincisi olmadan ikinciyi hiç konuşmayalım zaten. İmanı temin ettikten sonra ikinci üstünlük olarak takvada bir e, yükselme ve kemale erme olarak ikinci basamağı ulema beyan ederken ne buyuruyorlar? Birinciyle beraber yani imanın yanı sıra salih ameller işlemek yani emirleri tutmak. Yasaklardan sakınmak. Tabi emirleri tutup yasaklardan sakınmak da biraz birbiriyle alakalıdır. Yani icabında emir tutmak yani emirle yasak da mütelazimdir. Birbirinden pek ayrılmaz. Yani namaz kılmak varsa kılmamak da haram oluyor zaten. Oruç tutmak farsa tutmamak da haram oluyor zaten. Dolayısıyla haramlardan sakınmak yani tek kelimeyle de bu birbirini kurtarıyor. Haramlardan sakınmak. Çünkü namaz kılmamak da haram ya. E, oruç tutmamak da haram ya. Öbür taraftan bakarsan zina yapmak haram. Dolayısıyla yapmamak farz. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz olarak düşünülüyor ama fazla izah için konuşuyoruz. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Yani beş vakit namaz, İslam şartları en baştaki emirler. ramazan Şerif'te oruç, zengin olanlar için, nisaba miktar olan bazı özel şartlara haiz olanlar için. Haç ve zekat. Bunlar İslam şartları. Bunların yanı sıra tabii büyük günahlar var onlardan sakınmak. Haramlar var onlardan sakınmak. allah Teala'nın bazı diğer emirleri var bunları yerine getirmek. Bunlar takva'nın ikinci basamağı. Bunun kazancı ne? Getirisine. Her şeyde olduğu gibi siz hemen sonuç nedir diye merak ediyorsunuz. Bunun getirisi çok büyük. Bunda hiç risk yok. Çünkü imanla beraber, birinci mertebeyle beraber ikinci basamağı adımını atıp emirleri tutup yasaklardan kaçarak yaşayıp ölebilen sonsuz azaptan zaten kurtulduğu için birinci basamağa sahip. Müvekkat azaptan da, geçici azaptan da kurtulma müjdesine nail olur. Yani... Cehenneme uğramadan inşallah cehennemin sesini, nefesini bile işitmeden kabirden çıkar çıkmaz hiç üzücü bir şeyle karşılaşmadan duhul evveliyle ilk giren zümreyle hesapsız azapsız inşallah girmek nasip olur. Ya bu çok büyük bir müştedir. Cehenneme en ufak bir girmek bir anlık bile girmek büyük bir istir. Bunu kimse göze almamalıdır ve ben imanımı kurtarayım da girersem biraz girsem çık çıkacağım nasıl olsa falan. Bunlar konuşulacak laflar değil bunlar cehenneme inanmamaktan gelir Allah muhafaza. Yani cehennemi önemsememek anlamına gelir. Allah'ın azabı, <gülüyor> Rabbinin azabı çok sakınılacak bir şeydir. Bu ayeti okuduğu din duydukları anda sahabe-i kiram düşüp bayılıyorlardı canım. Çok sakınılacak bir şeydir. Çünkü cehenneme diyor, en az girip çıkacak insan hakkında hadis-i şerifte, en fazla giren Müslümanlardan en fazla kalan ne kadar kalacak meselesinde, Ulema'dan birisi çok araştırma yaptım diyor. Bu hususta bir müddet ve son e, süre e, azami müddeti bulamadım rivayetler arasında. Çok araştırmam neticesinde İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinden birinde rastladım ki diyor. Tabi eserlerin bazıları da matbu değildir. Çoğu bazı eserlere kavuşmuş da değiliz şu anda. E, bir eserinde gördüğüme göre 7000 seneye kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Demek ki cehennemde Müslümanların tabakası en üst tabakadır. Çıkışa yakın olsun diye azapları hafif olsun diye. Tabi cehennemde onlara da özel muameleler var. İman şereflerinden dolayı zincirlenmeyecekler. Tasmalamayacaklar, bukalamayacaklar. Yüzüstü süründürülmeyecekler. iman şerefinden dolayı e, yani efendim hakarete uğramayacaklar, ihanete uğramayacaklar vesaire. İmanın çok büyük şerefi var. Çok büyük getirileri var, kazançları var. Ayrı dava. Kalp ameli be beden amelinden çok üstündür. Çünkü kalp ameli bu. İman. Bu itibarla daha bu usta çok bu hamur çok su kaldırır. Yani bu konu çok mevzu daha ister ama kısaca özetliyoruz. Demek ki bir kere bile girmeyi göz almamak lazım. 7000 sene yanan var, 6000 sene, 5000 sene, 100 sene, 200 sene. Bu 100 sene, 200 sene kolay mı konuşuluyor kardeşim? Bak, yaşadık, geçirdik daha 40 yaşta yeri geldik yani. Bu kolay mı 50 sene, 100 sene, 10 sene, 20 sene kolay mı kardeşim? Yanıyorsun bu yani, yanıyorsun. Hapishanede gibi böyle havasız kalmıyorsun, yanıyorsun. Onun için en az azap diyor. Bir sokulup çıkarılacak diyor bir sokulup böyle tüsülenecek gibi tavuğun tüylerin tüşüler gibi bir sokup çekmek gibi ama diyor kömür gibi çıkacak diyor yani bir sokup çıkarılmak kömür gibi çıkmak var yani bunu insan göze alır mı canım ne lüzum var emirleri de tut yasaklardan kaç o sonra dünya saadetinde buna bağlı yani emirleri kırarsa içki içtin kumar oynadın sinahat ne bilmem e hasta olacaksın sağlığın bozulacak aile huzurun bozulacak düzenin bozulacak toplumun sosyal düzeni bozulacak Vesaire. Dünya cehenneme dönecek yani. Mübarek insan, İslamiyet'in sana hangi zararlı emri var? Hangi faydalı şeyi yasağı var yani? Her emrinde bir fayda sana ait bir fayda var. Her yasağında sana ait bir zarar var. Hem dünya cennet olacak hem ahirin cennet olacak. E şimdi böyle direnerekten, isyan ederekten. E ne olacak? İki canında da sıkıntı olacak buna. Ne lüzum var? Ama gel de nefse anlat. Anlamıyor ya. anlamıyor. Onun için ikinci basamakta ve izniyle risk yok. Bu takva hangi zararlardan kurtarıyor? Ebedi azaptan zarardan kurtardığı gibi. Geçici azaptan da kurtarıyor. Bir dakikalıktan da kurtarıyor. iki dakikalıktan. Bırak yedi bin seneyi. Hiç cehennem yüzü göstermeyecek inşallah. Evet. Bunun bir de üçüncü basamağı var. Üçüncü basamak iddialı bir basamak. Yani üçüncü basamak hakikaten yani herkesin konuşacağı bir şey bile değil. Yani tabii laf sırası geldi, mecbur konuşacağım kısa kısaca yoksa yani e, bizi çok aşan bir konudur o da kalbini Allah'tan başka bütün dertlerden, isteklerden, dileklerden, sevinçlerden, korkulardan korumak. Bu bu takva zirve. İşte savmu siva eyleyenin iftarı vaslı haktır dedi hak peygamberi. Buyurduğu gibi efendi babamız yani Allah'ın gayrı her şeyden oruçtur. Yani nasıl oruçlu adam yemeden içmeden iftara kadar oruçtırıyor. Bu da ölünceye kadar Allah'tan gayrını düşünmüyor. E da yolu var işte tasavvuftur. Hindi gibi oturup da düşünmekle olmaz. Her şeyin bir yolu var, mürşidi var, üstadı var. Tasavvuf yoluna intisab ile verilen vazifeler ve vakti vaktine, şartlara, reayetle yerine getirilerek bunu da kazananlar var. E biz kazananlardan değilsek de rahmetli Halil abimizin, efendi babamızın bir, bir oğlu Allah rahmet etsin çok güzel bir lafı vardı tabi ben o, o lafı hiç unutamıyorum. Yani dedi treni kaçırdık ama garajda bulunduğumuz için binenleri gördük derdi biliyor musun? Hani biz kazananlardan değilsek de kazananlardan bazılarını tanıyanlardanız. Ve kazanılabiliyormuş bunu da anlayanlardanız. Hani bu muhaldir olmaz böyle bir şey şu anda yok. Öyle evliya kalmadı falan. Bu laflar muhal. Dünya durdukça Allah'ın dostları bakidir. Onun için yani kazananlar var. E biz de şimdi kazanamadığımız bir şeyi konuşmamak anlamında çekince yapamayız. Çünkü ne diyor? Siz kazanamadınız. Deleltüke ya haze alâkenzi maksadin fe inene le mebluh le alleket Ben sana hazinenin yerini gösterdim diyor. Belki benim gücüm yetmez. Ben ulaşamazsam da ola ki sen ulaşırsın canım. Ben yine sana defineyi söyleyeyim. Üçüncü basamakta takva. Allah'ın gayri bütün düşüncelerden korunmak. Buna fenafillah deniyor. Allah'ın e, sevgisinde, nurunda kendini eritip bitirmek, yok etmek, benlikten geçmek, enaniyetten geçmek. Ben düşünmemek, ben diyememek, kendini kaybetmek yani. Sırf Rabbini görmek. Sen çık aradan kalsın yaradan sırrına ermek. Yani bu acayip bir şey tabii. E bu adamlar hiç mi yemiyor, içmiyor, oturmuyor, kalkmıyor, yaşamıyor mu canım bunlar? Ruh mu bunlar? E senin anladığın gibi değil kardeşim. İmam Masum Hazretlerine, İmam Rabbin Hazretlerimizin bir, oğlu, hem silsilemizdeki halifesi ona sordular. Sizin Allah'la irtibatınız nasıldır? Bağlantınız nispet deniyor ona. Bağlantınız nasıldır? Devamlı akan ırmak gibidir buyurdu. Yani ne demek? Ara sıra o ırmağa da çerçöp düşerse de yani beşer olmak sebebi herkesin içine bir şey fikir gelir, bir ihtiyacı hasıl olursa da ırmağın akışını durdurmadığı için düşmemiş hükmündedir. Yani benim Allah'la olan irtibatımı kesmediğinden e benim de karnım acıkabilir. E, burası sıcak olur ben de terleyebilirim Yani hani bir serine gitsem içimden geçebilir E çocuğum bir şey der benim aklıma takılır Mesela ama Devamlı akan ırmak gibidir yani Ara sıra ırmağa da çerçöp Yaprak toprak düşse de Akışı kesmediğinden dolayı Düşmemiş gibidir Ha burada tehlike nedir Suyun dar olursa ırmağın suyun az olursa en ufak bir taşla Toprakla tıkanırsan o bitti işte Ama tabii ki ee, onda her laftan rencide olursan, önüne gelen sözden kelamdan, efendim e, e, şeyden her şeyden nem çıkarırsan, efendim e, o şöyle dedi, bu yan baktı, şu şöyle oldu, kalbin onlarla meşgul, sevdiklerinden, kızdıklarından yatıyorsun, kalkıyorsun, hiç Allah'tan haberin yok. E, tabii o zaman senin suyun dardır. E, bir taş da, bir taşla bulanır. Arif gibi berencet, ten kabe stenüs. Efendim azrail okurdu. Allah biliyorum diyen adam diyor en ufak bir şeyden rencide oluyorsa suyu dardır. Suyu az. Onun için bol suyu olan ırmakları öyle çerçöplen, topraklan, yapraklan tıkatabilir misin? Demek ki Allah'la o irtibatı sağlayanlar da kesintiye uğra uğramadan Mevla ile meşgul oluyorlar. Bu itibarla 3. basamak efendim ilk iki mertebeyi elde ettikten sonra kalbini Mevla Teala'dan meşgul edecek, alıkoyacak, engelleyecek her şeyden sakınmak. Evet bu Tabii ki ikinci basamakta veleven de alel kur'a amenu vettequu leftahni işte kullarımız şehirliler köylüler hakkıyla inanıp hakkıyla sakınsaydılar emirleri tutup yasaklardan sakınsaydılar gökten yerden bereket kapılarını açardık dünyayı cennete çevirirdik gündüzleri güneş çaldırırdık geceleri yağmur yağdırırdık ayaklarını e, taşa toprağa e, çamura değdirmeden Öyle mahsuller, öyle bereketler verirdik ki yani yemekle değil, dökmekle bitiremezlerdi. İkinci basamak. Ama üçüncü basamak, <gülüyor> ya Ey inananlar, Allah'tan hakkıyla sakının. Nasıl sakınmak gerekiyorsa öyleyse sakının. Geçen hafta izah ettim yalnız. Hakkıyla sakının deyince, mafsallar kesildi, sahabe-i kiram bile artık konuşamaz hale geldi ama O zaman gücünüz yettiği kadar sakının bari ati inince, oh dediler çünkü hakkıyla sakının deyince, bu tabi, Herkesin erişeceği bir iş değildi, Çok zor bir iştir. Ama hakkıyla sakınmak yine bize emrediliyor. İşte bu hakkında, hakkından gelenler var. Hakkıyla yerine getirenler var. Bunları da inkar etmek yerinde olmaz. Mevla'ya bu şekil yönelmek. İşte Şimdi anladın mı? Kur'an takva sahiplene hidayettir. Nasıl hidayettir? E birinci mertebede olana ona göre hidayettir. Emirlen tutup yasaklardan kaçan ona göre hidayettir. E Allah'tan gayrı her şeyden uzak durup da kalbini Mevla'ya bağla ona göre hidayettir. Herkes işte Kur'an bir okyanus düşünün e Efendim herkes geliyor Tabakla gelen var bardakla gelen var Kazanla gelen var Efendim koca bir Tankerle gelen var koca bir Gemiyle gelen var Herkes kabına göre doldurur gider Kur'an herkese hidayattir ama Kimine hakikaten gerçek manada hidayattir e Allah dostları Bu anlamda Takvayı Değerlendirmişlerdir Tabi burada çok daha sözler var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 Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile